Bir önceki bölümde haccın geçerli, sahih olmasının şartlarından bahsetmiştik. Bu saydığımız şartlardan başka fıkıh kitaplarında haccın vacipleri, sünnetleri, hac sırasında yapılması sakıncalı tutum ve davranışlarla, hacca hazırlık, giriş yolculuğu, uygulanması ve dönüş yolculuğunun adabı gibi çeşitli konularda ayrıntılı bilgiler yer alır. Ayrıca hac hayli ayrıntılı ve karmaşık bir ibadet olduğu, bazı yanlışların yapılması halinde bedeller ödenmesi gerektiği için haç yolculuğunun başlangıcından bitimine kadar süren uygulaması ile ilgili geniş bilgiler verilir. Değişik uygulama aşamalarının her birinde okunması uygun olan duaların metinleri aktarılır. Hem mali hem de bedeni ibadetler olan haç ve umre, gerek birey, gerekse ümmet çapında çok geniş etkiler bırakan, çok yönlü yararları bulunan ibadetlerdir. Hac, her şeyden önce Allah'ın buyruğu olması itibariyle önem taşır ve Müslüman bu buyruğa uymak düşüncesiyle, pek çok zorluk ve fedakarlıklara katlanarak bu ibadeti yerine getirmekle inancının derinliğini dışa vurmuş olur. Bu sebeple gazali, haccı, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanması diye tanımlamıştır. Haç bir anlamda inanan insanların Allah'ın buyruğuna uyarak yurtlarını, ailelerini, dostlarını, servetlerini terk etmeye, arzularını sınırlayıp sıkıntılara göğüs germeye hazır olduklarının bir ifadesi, bunu yansıtan bir uygulamadır. Bu sebeple bir hasa tasavvuf geleneğinde hacca hazırlık aşaması bir yönüyle ölüme hazırlığa ihramda kefene benzetilmiştir. Çünkü hac ibadeti süresince özellikle ihramlı iken kul adeta dünyayı ve dünya işlerini terk etmiş kendisini Allah'a kulluğa vermiş, onun iradesine teslim olmuştur. Böylece bir bakıma haç, ölmeden önce ölmektir. Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeden önce kulun kendisiyle hesaplaşmasıdır. Haç esnasında insanlara ve bitkilere zarar vermenin yasaklanması, Müslüman'ın hem cinslerine ve tabiata daha çok saygı duymasını telkin eden anlamlı bir görevdir. Şeytan taşlama ise adeta bütün hacılarca, günahlara ve günahkarlığa karşı duyulan nefretin eyleme dönüşmesidir. Bu sebeple namazdaki hareketler ve özellikle secde nasıl sembol diye hafife alınamazsa, şeytan taşlama ve diğer haç sembolleri de küçümsenemez, terk edilemez. Dünyanın hemen bütün milletlerinden, ''Farklı dilleri konuşan, sayısı milyonları bulan Müslümanların, İslam'ın en kutsal beldesinde, en kutsal zamanda ruhları aynı inanç, duygu ve heyecanla dolmuş bedenleri aynı örtüye bürünmüş olarak bir araya gelmeleri, hep birlikte aynı kuralları uygulamaları, aynı tekbir ve tehlieli terennüm etmeleri muhteşem bir tevhid manzarası oluşturur.'' Çok uzak ülkelerin Müslümanları birbirlerinin dillerini anlamasalar da aynı duygu, düşünce ve inancı paylaştıklarını hisseder ve yaşarlar. Birbirlerini tanıma ve kendi ülkelerindeki dindaşlarına tanıtma fırsatını bulurlar. Hac, insanın bedensel ve mali birçok fedakarlığa katlanarak kulluğunu Rabbine arz ettiği, inancındaki sadakati gösterdiği dini bir vecibe olduğu kadar, Dünya Müslümanlarının her yıl gerçekleştirdikleri ortak sorunlarını en üst düzeyde ve en geniş katılımda görüşüp tartışma imkanını buldukları bir zirvedir. Bizzat Hazreti Peygamber hayatının ilk ve tek haccını bu anlayış içinde icra etmiş haç pratiklerinin menasik icra edildiği çeşitli mekanlardaki konuşmaları yanında özellikle Veda hutbesi diye tarihe geçen ve Müslümanların ortak meselelerine ilişkin görüşlerini ve çözümlerini içeren konuşmasıyla, haccın yalnız uhrevi yararı olan ruhani bir ibadet olmadığını, aynı zamanda dünyevi meselelerin gündeme getirildiği Müslüman milletler arası bir zirve işlevi görmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bütün özellikleriyle hac Müslüman için bir özlemdir ve Müslüman başka amaçlar için para kazanması yanında kendine peygamber yurdunu görüp zaman sınırlarını aşarak ashab ile bütünleşme duygularını yaşatacak, manevi arınmaya ulaştıracak, dünyadaki kardeşleriyle buluşturacak ve nihayet bağışlanmış olarak dönmek gibi nice erişilmez güzellikleri yaşatacak olan hacca gidebilmek için de para kazanmaya çalışır. Sözlükte ziyaret anlamına gelen umre, dini bir terim olarak yerinde giyilmiş ihramla, Kabe'nin çevresinde dönmek, tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında koşmak, sah etmek suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Haccın aksine, umrenin belirli bir vakti bulunmamakla birlikte, Ramazan ayında yapılmasının daha sevap olduğunu bildiren rivayetler vardır. Yerine getirilmesi, Hanefilerle Malikilere göre Sünneti müekkede, Şafilerle Hambelilere göre ise vaciptir. Ayetin hükmünün genel olduğu dikkate alınarak metindeki etim mu kelimesi eksiksiz yerine getirin şeklinde çevrilmiştir. Ancak bu ayetin Hazreti Peygamber ve diğer Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerine izin verilmemesi üzerine imzalanan Hudeybiye anlaşmasından sonra indiği dikkate alınarak. Sözleşme uyarınca bir sonraki yılda yarım kalan bu ziyaretin tamamlanmasını emrettiği, bu sebeple ilgili kelimenin tamamlayın diye de çevrilebileceği belirtilmektedir. Ayetteki Allah için kaydı, ''Haccı ve umreyi yalnız Allah'a ibadet maksadıyla yapın, başka amaçlar gütmeyin, hacca riya katmayın'' anlamına gelir. Müslümanların hicretin 7. yılı Zilkade ayında Mart 629'da gerçekleştirdikleri umre ziyaretine, İslam tarihinde Umretül Kaza denilmiştir. Bu umre yolculuğuna 2000 civarında Müslüman katıldı. Bunlar tekbirler getirerek Mekke'ye girdiler. Mekkeriler şehri boşaltarak etraftaki tepelerden Müslümanları izlediler. 3 gün süren bu umre süresince,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 Bir sonraki programda yine Bakara suresinin 196. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren